Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Bugün efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın sünnetini tatbik etmek üzerine konuşacağız. Bildiğiniz gibi Allah Teala yüce Rabbimiz insanları yarattıktan sonra insanlara dünya ve ahiret saadetinin mutluluğunun yolunu göstermek üzere peygamberler gönderdi. Bu peygamberler Hazreti Adem'den peygamberimize kadar yüz binlerce peygamber geldi. Hepsinin de ortak bir davası vardı. O da tevhid akidesiydi. Hepsi insanları kurtuluşa, İslam'a davet ettiler. İşte bunların sonuncusu da Efendimiz aleyhissalatü vesselam idi ki bizler de onun ümmetiyiz. Bugün üzerinde yoğunlaşacağımız konu Efendimiz'in sünnetini uygulamanın önemiyle ilgili. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُذُّهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ صَدَقَ اللّٰهُ رَزِيمُ Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimede Peygamber aleyhisselam size her ne getirmişse onu alınız sizi neden yasaklamışsa da ondan vazgeçiniz buyuruyor müfessirler diyor ki bu peygamberimizin ganimet taksimatındaki verdiği ganimetleri içermekle birlikte esas konu efendimizin emrettiği her şey yasakladığı her şeydir dolayısıyla da biz müslümanlar peygamberimizin bize emrettiği her şeyi hayatımızda uygulamak yasakladığı her şeyden de kaçırmak durumundayız Yine Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبِكُمُ اللّٰهِ De ki ey Habibim eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin. Yani hani son dönemlerde bir moda ortaya çıktı. Özellikle ilahiyatçılar arasında işte Kur'anilik Kur'an'a bağlılık, Kur'an Sadece Kur'an yeter gibi bir ifadede bulunuyorlar. Halbuki buradan anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in kendisi bize Peygamberimize uymayı, taklit etmeyi, onun emir ve yasaklarını yerine getirmeyi emrediyor. Yani bir insan hayatında ben sadece Kur'an okurum, Kur'an dışında bir şeye ihtiyacım yok derse yanlış söylemiş olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in kendisi bizzat Peygamberimizi taklit etmeyi, onu sevmeyi, emirlerini yerine getirmeyi emrediyorum. Yine bildiğiniz gibi Efendimiz Aleyhisselam bir gün e, buyuruyor ki Allah'a yemin ederim ki nefsim kudreti olan e, kudreti elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki ben sizden birinizin çocuğundan babasından ...ve insanların hepsinden de kendisine daha sevimli olmadığım sürece hakkıyla iman etmiş olmaz. Yani Peygamberimiz bize... ...yeryüzünde, dünyada en fazla sevdiğimiz her ne ise ondan daha fazla sevmek durumundayız. Ondan daha fazla bağlanmak durumundayız. Allah ve Resulü arasında ittiba hususunda bir ayrım gözetemeyiz... Allah Teala'nın emirlerini bize Peygamberimiz bildirir. Dolayısıyla Peygamberimizin emir olarak getirdiği şeylerden bazıları bizzat Allah'ın emrettiği, bazıları da Peygamberimizin emrettiği şeylerdir ki Peygamberimizin yetkisi olarak kendisinin bizzat meşru kılma yetkisi ve şeriat hususunda, dini emirler hususunda kendisi bir hüküm çıkarma yetkisine sahip idi ki bu sadece peygamberimize mahsus bir özellikti dolayısıyla da ne yapmış oluyor bir insan peygamberimizi de Allah'ın emirlerine uyguladığı gibi peygamberimizin emrini de uyguluyor bahsettiğimiz hadis-i şerifte herkesten bizi fazla beni fazla seveceksiniz dediğinde Hazreti Ömer Efendimiz Ya Resulallah diyor ben sizi her şeyden fazla seviyorum nefsim hariç dediğinde Hazreti Peygamberimiz olmadı ya Ömer diyor. Biraz sonra Hazreti Ömer kendisini zorlayıp şöyle bir iç geçirip diyor ki Ya Resulallah şimdi canımdan da her şeyden de sizi fazla seviyorum. El-Ane ya Ömer. Hah, şimdi oldu ya Ömer diyor Peygamberimiz. Dolayısıyla da ne anlatmaya çalışıyoruz? Bir insan Peygamberimizi canından, annesinden, babasından dünyadaki her şeyden herkesten daha fazla sevmek durumundadır. Yine bir başka ayet-i kerimede Allah Teala estaizu billah felâ ve rabbike lâ hatta hattâ yuhakkimûke fîmâ şecerâ beynehum Kesinlikle onlar ihtilafa düştükleri, düştükleri konuda seni hakim etmedikçe hakkıyla iman etmiş olmazlar buyuruyor. Bir gün Mekke'li muhacir sahabelerden Zübeyir bin Avvam Medine'de bir sahabeyle ile tartışmaya tutuşuyor. Ki bu tartışma konusu da tarla davası, tarla sulama davası. Medine'li Ensar'dan olan bir sahabe ile Zübeyir bin Avvam aralarında tartışıyorlar bir şekilde sonuçta bu konuyu çözmek üzere peygamberimize geldiklerinde Efendimiz aralarında hakimlik yapıyor ki Hazreti Zübeyir'in haklı olduğunu ifade ediyor o zaman tabi karşıdaki sahabe peygamberimizin taraf tuttuğunu ima ediyor İşte o da kendisi de Mekkeli bu sahabe de Mekkeli diye peygamberimiz taraf tuttu diye düşünürken bu ayet-i kerime iniyor sen aralarında hakim olmadıkça ve senin verdiğin hükm'e kayıtsız şarsız tabi olmadıkça gerçekte iman etmiş olmazlar. Dolayısıyla da bir insan bir husümete düştüğü zamanda kararsız kaldığı durumlarda da dinin hükümlerini kendisine hakem olması ve bu konuda onun kararlarına uyması gerekiyor. Yine başka ayette: Men yutayr Rasule fakat ata Allah Rasule itaat eden Allah'a itaat etmiştir buyuruyor Yüce Ayet-i Kerime'de Rabbimiz. Dolayısıyla da bir insan peygamberimizin bir emrine itaat ettiği zaman bizzat Allah Teala'ya emretmiş Allah Teala'nın emrine itaat etmiş olur ki peygamberimizin sünnetleri de bu açıdan çok önemlidir. Bazen insanlar bunu hafifsel, küsümsel. Ben emirleri, farzları yerine getiriyorum. Sünnetleri boşver sünnetler önemsiz diye düşünür halbuki sünnetler çok önemlidir Rabbimiz öyle buyuruyor Allah'ın Resulüne itaat eden bizzat Allah'ın kendisine de itaat etmiş olur tabi burada bir hac ile ilgili bir hadis-i şerif var onu paylaşmamızda yarar var Efendimiz Aleyhisselam hac emri varit olduğu zaman sahabelere hacin emri olduğunu buyuruyor her yıl hac yapılması değil, hacin emredildiğini ifade buyuruyor. Tabi bunun üzerine sahabelerden birisi sorur, Ya Resulallah her sene mi? diye peygamberimiz cevap vermiyor. Üç defa bu soruyu peş peşe aynı sahabe tekrar ediyor. Her üçünde de cevapsız kalıyor. Sonunda da diyor ki Efendimiz Aleyhisselam, şayet ben size cevap verseydim, bu, sene, bu her sene ömrünüzde üzerinize farz olacaktı ve bunu da yerine getiremeyecektiniz tabi o sahabenin durumu biraz farklı sahabe e, haccı da diğer ibadetler gibi namaz gibi, oruç gibi her yıl değişik aralıklarla her zaman tekrar edilen bir ibadet olarak düşünüyor nasıl ki dinin temel direği dire olan namaz, oruç, zekat Bunlar her sene devam eden namaz, her gün diğerleri, her yıl devam eden ibadetlerse hac da madem bu kadar önemli bir ibadet öyleyse her sene farz diye düşünüyor. Tabi bu sahabenin aklına yeryüzünün en ucra köşesinde yaşayan, hatta bizim gibi uzaklarda yaşayan insanlar aklına gelmiyor. Düşünün ki bu hac her sene emredilmiş olsaydı, yani bir insan ömründe sadece bir defa değil de her yıl hac yapmak zorunda olsaydı bütün insanlık büyük bir sıkıntıya maruz kalırdı. Bunu gerçekleştirmeleri çok zor olurdu. Onun için de allah Teala bunun sadece bir defa olmasını emretmiş ki Peygamberimiz de o hadis-i şerifinde bize ifadesi yani öyle merak, size emredilmeyen konuları da fazla tartışmayın artı itaat edin. Eğer hac emredilseydi biz itaat etmek zorunda kalacaktık. Hac gibi ömründe bir defa bile insanların gitmeye zorlandığı yere her yıl emredilseydi böyle bir görev yüklenmiş olacaktı. Ne demek istiyoruz? İtaatin mecburluğu, itaatin zorunluluğu her ne şartlarda olursa olsun itaat etmenin gereklidir. Yine bir hadis-i şerifinde Peygamberimiz buyuruyor ki ümmetimden herkes kendi istemeyen hariç Herkes cennete girecek. Tabi sahabeler şaşırıyor. Ya Resulallah, istemeyecek olan kim? Herkes girecek. İstemeyen hariç kimdir dediğinde buyuruyor ki Men ata'ani dehelel cenneh ve men asani fakat hebe ebe Bana itaat eden cennete girer. Bana isyan eden de reddeden, imtina eden kimsedir. İstemeyen kimsedir. Yani peygamberimize itaat etmek Cennete girme açısından da Zorunlu bir şeydir ve Burada tabi ince bir nüans vardır O da şudur e, Peygamberimize itaat etmemek Cenneti istememek Anlamına gelir Bu açıdan da e, Peygamberimize itaatin Önemi ortaya çıkmış oluyor Burada yeri gelmişken Son dönemlerde ortaya çıkan Bir başka toplumsal hastalığa da Değinmemizde yarar var Ki o da şu dinlerin kardeş olduğu, peygamberlerin hepsinin eşit olduğu gibi anlamlar son dönemde maalesef bir takım insanlar tarafından topluma empoze edilmeye çalışılıyor. Halbuki biz burada bunun yanlış olduğunu hep birlikte görüyoruz. Çünkü Allah Teala bana itaat eden rasule itaati kendisine itaatle işler tutmuştur. Dolayısıyla da bu diğer dinlerle olan ilişkilerde biliyorsunuz ki işte İbrahim'i dinler deniyor tevhid, la ilahe illallah kelime tevhid üzerine anlaştık ama gerisi yok bu e, dinler arası ilişkilerde, dinler arası diyalogta tevhid sadece yarımıyla yani sadece Rüce Rabbimizin ile ilgili bölümü var ama Muhammedur Resulullah Muhammed Aleyhisselam onun elçisidir bu bölüm kaldırılmıştır. Dolayısıyla da buradan da bu noktada yürütülen kampanyanın e, bu noktada insanların zihnine empoze edilmeye çalışılan fikirlerin de yanlış olduğunu görüyoruz. Evet bundan önceki peygamberlerin hepsi hak idi. allah Teala onları peygamber olarak görevlendirdi ama hepsi e, görev süreleri içerisinde görevlerini yerine getirdiler. Ve bitti görevleri. Biz her gün bu peygamberlerin hiçbiri arasında ayrım gözetmeyiz diye bunu her gün tekrar ederiz. Her gün yatsı namazından sonra yatmadan önce bu ayeti okuruz ama burada söylediğimiz arada ayrım gözetmeyiz ve deriz ki bunların görev süreleri de tamamlanmıştır. Bugün hak peygamber Muhammed Aleyhisselam'dır. Peygamberimizin Peygamberliğini kabul etmeyen hiç kimse mümin olamaz, hiç kimse cennete giremez, hiç kimse Allah'a itaat etmiş olamaz, hiç kimse kulluk yüreğini yerine getirmiş olamaz. Bugün Müslüman olmanın, cennete gitmenin şartı tam mümin olmaktır. Tam mümin olmak da kelime-i şehadetin her iki veçhesini de hem Rabbimizin tek ilah olduğu hem de e, peygamberimizin de onun e, son elçisi olduğunu taksi, e, iman etmekle, kabul etmekle mümkündür. Aksi takdirde bir insanın, bir insanın Müslümanlığı mümkün değildir. Değerli kardeşlerim, itaatle ilgili şunu da ifade edelim ki e, Hazreti Ömer meşhur, e, Halife Hazreti Ömer e, bildiğiniz gibi e, kendisini has üslubu olan zeki bir insandı ki putperestlikten gelmiş olmasına rağmen sağlam bir akide iman sahibi birisiydi öyle çürük işlere pek önem vermez her şeyin en doğrusunun peşinde giderdi Hazreti Ömer bir gün Kabe'ye geldi Hacer-i Esved'e Hacer-i Esved'i öptü ve Hacer-i Esved'i öperken ki sözü çok manidardı. dedi ki Hazreti Ömer Efendimiz bilirim ki ey taş sen bir taşsın Hiçbir faydan ya da zararın dokunamaz. Sen sadece bir taşsın. Ama ben peygamberimizin bizzat seni öptüğünü görmüş olmasaydım öpmezdim. Peygamberimiz onu öptüğü için öpüyor. Yani burada şunu anlıyoruz. Hazreti Ömer'in aslında bir taş olduğu için taş hiçbir anlam ifade etmeyecek diye düşündüğünden dolayı aslında öpmek içinden de gelmiyordu. Ne zaman ki peygamberimizin o taşı bizzat öptüğünü gördü, o da öptü. Dolayısıyla da yine başka sahabelerden de görürüz ki mesela sahabenin birisi birisiyle tartışma içerisindeyken e, ayet-i kerime okuyor. Peki bu konuda diyor senin düşüncen nedir? Diyor ki ben sana Allah'ın ayetini söylüyorum, sen bana düşünceden bahsediyorsun. Dolayısıyla emir demiri keser, bir ayet varsa orada her şey biter. Ve Yine büyüklerin hepsinden de bunu görürüz ki Resul'e itaat etmeyen insanlarla konuşmayı bile kesmişler Bu da bir not olarak belirtmekte yarar var Değerli dinleyenler Yine burada ifade etmemiz gereken Bir diğer söz de Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine ait sözdür Malum büyük mütesavvuf Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buyuruyor ki Bugün dünyada var olan tüm canlılara tüm yollar kapalıdır. Cennete hiçbir şekilde gitme imkanı yoktur. Yalnızca kim peygamberimizin peygamberimizin getirdiklerine ve sünnetlerine uyarsa bunlar müstesna. Peygamberimizin sünnetine uyan, getirdiği yolu taklit eden hariç hiç kimsenin cennete girmesi mümkün değildir. E, tüm yollarda bu açıdan kapalıdır diyor. Yine Beyzid Bestami Hazretleri ki e, yine büyük ünlü Evliya Allah'tan bizzattır. Bugün de e, işte Kırkhanımızda Hanım'ızda metfun olduğu rivayet edilir. Beyzid Bastami Hazretleri'nin de çok manidar bir sözü var. Diyor ki siz bir adamın gökyüzünde kuş gibi uçtuğunu görseniz havada uçacak kadar kerameti olsa da buna aldanmayınız. Ta ki onun şu dört husustaki tutumunu görünceye kadar. Hangi dört husus? Birincisi Allah'ın emirlerini yerine getirmede. Gökyüzünde uçuyor ama Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsa bu insan boştur. İkincisi yasaklar. Allah'ın yasaklarını yerine getirmiyorsa yine bu insanın havada uçmasının da bir anlamı olmaz. Üçüncüsü Dinin çizgileri hudut hususunda göstereceği tavır Dördüncü olarak da şeriatı yaşaması, muhafaza etmesi, uygulaması Bu dört hususu bakın Eğer bu dört hususta bir insan yanlış yolda ise Havada uçsa bile bir anlamı yok Onun için de bugün yaşadığımız dünyadaki insanların tutumuna, davranışına da ...bu göze baktığımızda... ...ne demek istediği... ...çok daha iyi anlaşılır... ...yine Ahmet bin... E, ...Havari Hazretleri de diyor ki... ...bir insanın... ...itaatı olmadan... ...yaptığı ameller boştur... ...hani eskiler derlerdi ki... ...şeyhi olmayanın şeyhi... ...şeytandır derlerdi... ...tabii bu tasavvufi açıdan... ...ifade edilmiş bir söz... ...bu belki uydurulmuş bir söz olabilir ama mana itibariyle içerdiği bir anlayış vardır. O da şudur. Bir insan muhakkak ki itaat içerisinde olmalıdır. Bir Müslümanın itaatin içerisinde olmadan bir yol edilmesi kabul edilemez. Ki bunun içerisinde tabii ki bir insanın elbette bir İslami cemaatin topluluğun içerisinde olması cihat ruhunu taşıyor olması gereklidir. Bunun dışında da itaati olmadan kendi başına ben bunu böyle düşündüm demesiyle bir şey elde edemez. Onun için de peygamberimizin hayatını her yönüyle irdelemek, anlamak, hayatımıza katmak durumundayız. Efendimiz Aleyhisselam sadece getirdiği kitabı Kerim Kur'an-ı Kerimle değil, sadece dini mübinle değil, yaşantısıyla da bize örnek bir insandı. Bizler Efendimiz'in sadece bir iyi bir eş oluşunu, iyi bir eğitimci oluşunu ne hikmetse çokça anlamaya çalışıyoruz ama Bunun dışındaki başka yönlerini es geçiyoruz Mesela Efendimiz Aleyhisselam iyi bir komutandı Pek çok savaşa bizzat katıldı Katılmadığı pek çok savaşı da kendisi karargahtan yönetti Savaş planlarını kendisi bizzat çizdi ve savaşı yönetti. Bunun dışında iyi bir diplomattı. Pek çok diplomatik hareketleri oldu. Biliyorsunuz ki Medine döneminde pek çok devlet adamına diplomatik mesajlar gönderdi, devlet adamlarına davetiyeler gönderdi, değişik yollarla İslam'ı hepsine bir şekilde tebliğ etti. Başka ne yaptı? Başka Efendimiz Aleyhisselam aynı zamanda iyi bir devlet adamıydı, bir siyaset adamıydı. Çünkü Mekke'deki peygamberlik görevini 13 yıl yerine getirdi. Ardından Medine'ye hicret etti. Medine'deki hicretindeki ilk yaptığı iş bir devlet kurmaktı. Ve devletin de başına bizzat kendisi geçmişti. O devletin anayasasını da yazdı. Bakanlar kurulunu da o gün oluşturdu. ...ve devleti kendisi bizzat yönetti... ...ki bu konu detay olarak... ...konumuz değil... ...biliyorsunuz ki yine Efendimiz'den sonra... ...bir başka devlet adamı... ...yerine geçti... ...kim? Hazreti Ebubekir Efendimiz... ...en büyük devlet adamı... Peygamber, ...en büyük Müslüman... ...peygamberimizden sonraki... ...ilk devlet başkanı, ilk halife... ...bugün... Biliyoruz ki ümmeti Muhammed'in ittifak içerisinde olduğu konulardan birisi de Müslümanlar içerisinde en büyük siddik ekberin Hazreti Ebu Bekir Efendimiz oluşudur. Peygamberimizden sonra devlet başkanlığı görevini Hazreti Ebubekir Bekir üstlenmiş, ardından da bu devlet başkanlığı görevini Hazreti Ömer Efendimiz üstlenmiş. Ardından Hazreti Osman Efendimiz ardından da Hazreti Ali Efendimiz üstlenmiştir. Tabii ki bu bahsettiğim sahabiler iki tanesi Efendimiz Aleyhisselam'ın kayınpederi ikisi de damadıdır. Ama hepsi de aşere-i iken, dünyada dünyadayken cennetle müjdelenen sahabedirler. Dolayısıyla da bunlardan da anlıyoruz ki Efendimiz Aleyhisselam İyi bir devlet adamı olarak, iyi bir diplomat, iyi bir komutan olarak da incelenmesi, irdelenmesi, anlaşılması gereken bir şahsiyettir. Efendimiz'in sözleri, yaşamı, eylemleri hepsi bize bugün için örnektir. Kıyamete kadar da örnek olmaya devam edecektir. Bildiğiniz gibi Efendimiz'den sonra gelen pek çok sahabilerden sonra tabi'in, tebe tabi'in ve e, salih kimseler mesela Ebu Hanife, i̇mam Şafii Şafi Hazretleri bunlar büyük önderler olarak gelmiş ama bunların hepsi de hatadan uzak kalan kimseler olmamıştır. Bugün insanlar içerisinde masum olan tek kimse peygamberlerdir. Efendimiz Aleyhisselam da bu noktada masum bir insandır, hatasızdır. Hatasız olduğu için de söylediği her söz doğrudur. Onun için taklit etmek mecburiyetindeyiz. Ama Peygamberimizin dışındaki diğer büyükleri mesela Ebu Hanife Hazretlerinin, İmam-ı Azam Hazretlerinin bir sözü doğrudur da bir başka sözü yanlış olabilir. Birine uygularız da bir başkasını uygulamayabiliriz. Bu insanların Peygamberimizin dışındaki diğer insanların sözünü uygulamadığımız takdirde bir vebale mesuliyete düşmeyiz. Onlarda da ikna olmaya bakarız Eğer ikna olmuşsak yaparız Değilse başka bir söz de varsa Onları da taklit etmemizde Bir sıkıntı olmaz Ve e, toparlayarak Efendimiz Aleyhisselam'ın Bir hadisinden önce bir kıssayı anlatalım Ardından hadis-i şerifle kapatmış olalım Bir gün Peygamberimiz Abdullah İbni Huzafi Hazretlerini Bir ordunun başında komutan olarak Gönderiyor Tabi savaş gerginliği, bu gerginlik içerisinde Abdullah Hazretleri komutan sinirleniyor. Ama biliyor ki peygamberimiz komutanınıza emredin, itaat edin diye emretmişti. Hatta demişti ki başınıza siyah bir köle de gelse itaat edin. Bunu emretmişti. Bunun pek çok örnekleri vardı. Komutana mutlaka itaat edilecekti. Böyle bir ortamda Abdullah bin Huzef Hazretleri e, gerginlik içerisinde e, orduya şöyle bir emir veriyor. Ne diyor? Bir ateş yakın. Büyükçe bir ateş yaktırıyor. Artından da ordudaki e, kendisine uyan taraftarlara, askerlere, sahabelere buraya girin Ateşin içine kendinizi atın Kendinizi burada yakın diye emir veriyor Neden? Kızmış gergin Sinirle böyle bir emir veriyor Tabi bu durumda Sahabeler tereddüte düşüyor Kimisi itaat eder Mühas güzel de öleceğiz Ateşte yanacağız diye e, içine atlamıyor Bir başka grup da Artık bu bir emirdir Emir demirli keser Komutan emretmiş, peygamberimiz de bize bu komutana itaat etmeyi emretmiş. Madem atla diyor, atlayacağız diye hazırlanmışlar. Ateşin içerisine atlayacaklar. Bu sürede kimisi atlayıp kimisi atlamayacak olunca e, diyorlar ki durumu peygamberimize tekrar soralım. Biz itaat edeceğiz ama ateşe atlarken de mi itaat edeceğiz? Dediğinde Efendimiz'e durum arz ediliyor. Aleyhisselam Efendimiz buyuruyor ki itaat yalnızca dinin uygun gördüğü konulardadır. Yani dinimize izin verilen konularda itaat edilir. Le ta'at li mahluk in fi masiyeti'l Yaratıcıya isyan hususunda mahlukata itaat yoktur. Bu yapılması gereken iş itaattir ama itaatte Hak dairesi içerisinde olduğu zaman meşru emirler verildiği zaman itaat edilir. Tabi o zaman e, bu sahabelerin atlamamakla doğru yaptıklarını efendimizi ifade etmiş oluyor. Abdullah bin Huzeyfaz Hazretleri de o zaman e, gerekiyi açıklıyor. Diyor ki ben ordu'nun bir e, pozisyon, anormal bir pozisyon içerisinde olduğunu gördüm. Ee, bunlardan kaçı bana itaat ediyor Kaçı etmiyor Bunu deme, deneme peşindeydim Eğer hepsi de atlayacağız deselerdi Tamam bu omurdu benim peşimde Ben sağlamlarla çürükler Ayırmaya kalkışmıştım Onun için böyle yaptım diye O da kendisini savunuyor Dolayısıyla ne demeye çalışıyoruz İnsanlara sonuna kadar itaat yoktur Meşru şeylerde itaat vardır Ama Peygamberimize sonuna kadar itaat vardır. Çünkü Peygamberimiz dünya ve ahiret saadetini, mutluluğunu insanlara sunmak üzere görevlendirilmiş Allah'ın elçisidir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz وَمَا اَرْسَلْنَكَ اِلَّا رَحْمَةَ الْاَلَمِنْ Ey Habibim biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik buyuruyor. Yani Peygamberimizin gönderilişinin hikmeti budur. Rahmet olsun diye gönderilmiştir. Onun içinde. Buna itaat etmek, uymak, emirlerini yerine getirmek e, elzem bir görevdir. Peygamberimizin olmadığı bir din asla düşünlemez. Sadece Kur'an'la, sadece işte diğer dinleri birbirine karıştırarak böyle ucube işlerle bir yere varlamaz. Önemli olan dinimiz ancak Allah-u Teala'nın emrettiği Peygamberimizin de bize takdim ettiği şekilde uygulandığı zaman... Yerine getirilmiş olur. Son sözümüzde Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadis-i şerifi. Buyuruyor ki Aleyhisselam Efendimiz, Size iki şey bıraktım. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece sapıklığa düşmezsiniz. Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti. Allah e, cümlemize Efendimiz Aleyhisselam'ın e, sünnetlerini tatbik etme, Hayatımıza uyarlama, uygulama lütfetsin.